Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, hakaret edenler karşısında Müslümanca tavır. Başyazı Hamd, alemlerin Rabbi olan Resuller göndermek suretiyle insanları hidayet eden ve o alaycılara karşı biz sana yeteriz diyerek Resullerini teselli eden Allah'a olsun. Salat ve selam, Emaneti eda eden, ümmete ulaştıran, kendisiyle hidayete erdiğimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, pak âline, onu nefislerinden daha evla gören, dostuna dost, düşmanına düşman olan asabının üzerine olsun. Tarihin her safhasında resullere düşmanlık eden, onlarla alay eden, onların hüccet ve beyanları karşısında söyleyecek sözleri olmadığından onlara hakaret eden azılı kâfinler olmuştur. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla bu durum Allah'ın değişmez sünnetlerindendir ve risalet vazifesiyle memur her bir peygamberin karşılaştığı şeylerdir. Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay edenleri alay ettikleri şey kuşatı verdi. En'am suresi 10. ayet. Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki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 gerek Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, gerek de ondan önce gönderilen Resullerin, kafirlerin inkar ve alaylarına muhatap olduğunu gösteriyor. Charlie Hebdo'nun Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem alay eden karikatürleri yayınlandığında, çok daha öncesinde Selman Rüşdi vakasında ve benzeri hadiselerde konuya dair çok şey söylendi. Fransa'da iki gencin sadra şifa, izzeti bu ümmete yeniden hissettiren duruşlarından sonra bu konu tüm yönleriyle dünyanın gündemine oturdu. Kafirler, Resullerle alay edecekler. Bunun Allah'ın Subhanallahu ve Teala sünneti olduğunu biliyoruz. Asıl soru, bunun karşısında Müslümanca tavrın ne olduğudur? Allah'ı razı eden, şayet yaşasaydı peygamberi de razı edecek olan ve tüm ümmetin beklentisini karşılayacak tepki nasıl olmalıdır? Peygamberin Kendisine Sövenlere Karşı Tavrı Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün müşriklerin Kabe yanındaki hatimde bir araya geldiklerini gördüm. Resulullah'tan bahsederek şöyle diyorlardı. Bu adama sabrettiğimiz kadar hiç kimseye sabretmedik. O bize hakaret etti, atalarımıza sövdü, dinimizi kötüledi, cemaatimizi dağıttı, ilahlarımıza küfretti. Bu sırada Resulullah Efendimiz çıka geldi. Kâbe'yi tavaf ederek yanlarından geçti. Bazı müşrikler Resul'e laf attılar. Bu lafları duyduğu ve rahatsız olduğu Resulullah'ın mübarek yüzünden anlaşıldı. Geçip gitti. İkinci defa yanlarından geçtiğinde yine aynı sözlerle karşılaştı. Yine rahatsız olduğu yüzünden anlaşıldı. Üçüncü kez yanlarından geçerken aynı şekilde kendisine laf attılar. Bunun üzerine peygamber onlara şöyle dedi. ''Beni duyuyor musunuz ey kureşliler. Ben sadece sizi kesmekle gönderildim.'' Orada bulunanlar bu sözü işittiler, sükutla dinlediler o kadar sessizleştiler ki sanki her birinin başının üzerinde bir kuş vardı da, o kuşu ürkütüp uçurmamak için seslerini çıkarmıyor ve hareket etmiyorlardı. Hatta orada bulunan müşriklerin, peygambere karşı en şiddetli olanları bile şöyle diyordu, Ey Eba Kasım! Doğruca yoluna git. Sen cahil bir kimse değilsin. Bu hadise Allah Resulü'nün kendisiyle alay eden, ona ve getirdiklerine hakaret edenlere karşı tutumunu resmetmektedir. Aynı zamanda Mekke'de yaşanan bazı hadiseleri nasıl anlamamız gerektiğine de işaret etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gücünün olmadığı, müminlerin sıkıntıya düşeceği mustazaflık halinde müşriklere fiili olarak karşılık vermemiştir. Ancak bu durum, müşriklere gösterilmesi gereken tavrın sabır ve hoşgörü olduğu anlamına gelmez. Allah Resulü bu tavrıyla onların hak ettiklerini onlara hatırlatmış, güç ve imkana kavuştuğunda da bu sözlerinin gereğini yerine getirmiştir. Bu durumda Mekke'de yaşanan bazı vakaları öne sürerek, Onunla sallallahu aleyhi ve sellem alay edenlere karşı hoşgörülü olmayı ve sabrı tavsiye eden asrımız belamlarının yaptıkları nasları tahrif etmekten öteye geçmemektedir. Allah Resulü'nün imkan bulduğunda alaycılara karşı tavrını Ka'b bin Eşref suikastı göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Eşref'in hakkından kim gelecek? Zira bu Allah ve Resulüne eza veriyor buyurdular. Muhammed bin Mesleme, onu öldürmemi ister misiniz? dedi. Peygamberimiz evet deyince, Muhammed bin Mesleme, hakkınızda menfi şeyler söylememe de izin veriyor musunuz? Güvenini kazanmamız için buna gerek olacak, dedi. Peygamber, ona bu hususta izin verdi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme, Kâb bin Eşref'e gelip onunla konuştu. Aralarındaki eski dostluğu hatırlattı ve şu adam var ya, sadaka istiyor ve bize sıkıntı oluyor dedi. Kab bunu işitince ha şöyle vallahi ondan daha da çekeceksiniz dedi. Muhammed bin Mesleme biz ona şimdi gerçekten tabi olduk. Onu büsbütün terk edip sonunun ne olacağını seyretmekten de korkuyoruz dedi. Kab söyle bana dedi. İçinde ne var? Ne yapmak istiyorsunuz? Muhammed onu yalnız bırakmak ondan ayrılmak istiyoruz deyince Kab Şimdi, beni mesrur ettin, dedi. Muhammed ilave etti. Bana biraz ödünç vermeni talep ediyorum, dedi. Ka'ab da, bana rehin olarak ne bırakacaksın, diye sordu. Muhammed bin Mesleme ne istersin, dedi. Ka'ab, kadınlarınızı bana rehin bırakmalısın, dedi. Ama sen Arapların en yakışıklısısın. Sana kadınlarımızı nasıl rehin bırakalım, dedi. Ka'ab, öyleyse çocuklarınızı rehin bırakırsınız, dedi. Ama nasıl olur? Birimizin çocuğuna hakaret edip, bir veya iki vas kurma karşılığında rehin edildin diye başına kakarlar. Ama sana zırhları yani silahı rehin bırakalım dedi. Pekala bu olur dedi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme ona El Haris bin Evs, Ebu Abs bin Cebr ve Abbad bin Bişre ile birlikte gelmek üzere randevulaştı. Bunlar geceleyin gelip onu dışarı çağırdılar. Kab yanlarına indi. Kab'ın eşi şöyle dedi: ''Ben bazı sesler işitiyorum, bu sanki kan sesidir.'' dedi. Kötü bir şey olacağını anlatmak istedi. Ancak o, ''Hayır, bu gelen Muhammed bin Mesleme ile süt kardeşi Ebu Nail'e'dir. Mert kişi geceleyin yaralanmaya bile çağrılsa icabet eder.'' dedi. Muhammed bin Mesleme arkadaşına, ''Gelince ben elimi başına uzatacağım, onu tam yakaladım mı göreyim sizi.'' dedi. Kaab kılıcını kuşanmış olarak indi. ''Senden güzel koku alıyoruz.'' dediler. Kaab, ''Evet, nikahımda falan kadın var. Arap kadınlarının en güzel kokularına sahip olanıdır.'' dedi. Muhammed bin Mesleme, ''Ondan koklamama müsaade eder misin?'' dedi. Kaab, ''Tabii, ederim. Kokla.'' dedi. Muhammed yakalayıp kokladı. Sonra, ''Bir kere daha koklamama müsaade eder misin?'' dedi. Sonra onu yakaladı, ''Göreyim sizi.'' dedi ve ''Orada öldürdüler.'' Sahabeler onu öldürdükten sonra Medine'ye yöneldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece sabaha kadar namaz kılmış ve onlara dua etmişti. Medine'ye yaklaşınca tekbir getirdiler. Allah Resulü onun öldürüldüğünü anladı ve tekbir getirdi. Ölüm haberini alınca Allah'a ham etti. Bu işi yapan sahabelere yüzler kurtuluşa ersin, aydınlık olsun diye duada bulundu. Onlar da seninki de ey Allah'ın Resulü diye karşılık verdiler. Bu olay üzerine Yahudiler Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip liderlerinin suikastla öldürüldüğünü söyleyip şikayette bulundular. Allah Resulü onlara Kabın kötü sözlerini ve ezalarını hatırlattı. Kaab bin Eşref'in öldürülmesi olayı, Charlie Hebdo olayı sonrası yaşanan birçok tartışmaya ışık tutmaktadır. Aynı zamanda bu olay Medine İslam Devleti'nde dönüm noktası olmuş, kendinden sonra birçok olayı etkilediği gibi Yahudiler için yeni bir sürecin başlamasına da neden olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sövenlere karşı sabır ve hoşgörüden yana değildir. Yaşasaydı bu eylemleri ilk o kınardı diyenler Allah Resulüne iftira eden yalancılardır. Çünkü Allah Resulü güç ve imkan bulduğunda sabır göstermemiş, kendisine hakaret edenlerden bunun intikamını almıştır. Bunun İslam tarihinde birçok örneği vardır. Bazısı yazı içerisinde zikredilmiştir. Biz İslamofobinin bu kadar yayıldığı bir dönemde bu tarz eylemleri nasıl izah edeceğiz, Allah Resulü olsa bunlara göz yumardı diyenler yanılmışlardır. İslamofobinin günümüzden çok daha fazla olduğu bir dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu sormak için yanına gelen Yahudilere olayı izah etmiş, ona eziyet edip hakaret edenlerin cezasının bu olduğunu hatırlatmıştır. Avrupa'daki Müslümanların orada emanla bulunduğuna, bu yapılanın aldatma ve söz bozma olduğuna, bunun da caiz olmadığına yönelik konuşanlar, Bilerek veya bilmeyerek Allah Resulü'nü söz bozma ve aldatma ile itham etmişlerdir. Çünkü Ka'b bin Eşref, Medine'de bir sözleşme çerçevesinde yaşayan ve İslam devletiyle eman hukuku olan bir Yahudiydi. Ancak Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edince bu eman bozulmuş kabul edildi, bu durum kendisine bildirilmeden Allah Resulü'nün emriyle suikasta uğradı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sevindiğine sevinemeyenler, onunla aynı çizgide durmayan insanlardır. Allah Resulü kendisine yönelik hakaret edenlerden intikam alınıp hak ettikleri ceza verildiğinde buna sevinirdi. Sevincini bazen tekbir getirmek, bazen Allah'a hamd etmek, bazen olayı yapanlara dua edip onlardan razı olduğunu ifade edecek cümlelerle belli ederdi. Muhammed bin Mesdeme ve arkadaşları radıyallahu anhum'a Kabı öldürdüğünde Allah Resulü'nün bunu nasıl karşıladığını kıssada gördük. Aynı şekilde Allah Resulü benzer kıssalarda da rızasını belli etmiş, onu sözlü veya fiili savunan, müşriklere hak ettikleri cevabı verenlerden razı olduğunu beyan etmiştir. Bu olaydan sonra vuku bulan Ebu Rafi bin Ebil Hukayk isimli Yahudi katledildiğinde de Allah Resulü onlara benzer şekilde dua etmiştir. Öyle ki bu görevli vazifeli sahabeler onun memnuniyetini bildiklerinden bu olayı ona müjdelemek için yarış içerisine girmişlerdir. Diyebiliriz ki bu gibi olaylardan ancak Medine'de bulunan münafıklar rahatsız olmuştur. Onlar, Yahudilerle ticaretinin ve geçmişte tesis ettikleri dostluklarının bozulacağını düşünmüşlerdir. Her dönemin münafık tabiatlıları böyledir. Onlar için İslam'ın şiarlarının yüceltilmiş olması, Allah Resulü'nün mutluluğu, İslam ümmetinin izzeti önemli değildir. Tek önemli olan, onların taparcasına bağlı oldukları dünyevi işlerinin ve toplumsal ilişkilerinin sorunsuz olmasıdır. Ka'b bin Eşref olayı sonrasında sahabe arasında bir yarış başlamıştır. Ka'b'ı öldürenler Evz kabilesindendi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sevincine şahit olan Hazreçli Müslümanlar bu duruma gıpta ettiler. Allah Resulü'ne eziyet eden, İslam ve Müslümanlar aleyhine konuşan bir Yahudi'yi öldürmek için harekete geçtiler. O dönemde Ka'b'ın vazifesini Ebu Rafi'i ibnil Ebi Hukayk üstlenmişti. Allah Resulü'nden izin isteyip yola koyuldular. İmam Buhari kıssanın tamamını rivayet etmiştir. Resulullah Yahudi Ebu Rafi'ye ensardan bir grup adam gönderip başlarına da Abdullah bin Ati'yi koydu. Ebu Rafi Resulullah'a eza veriyor ve aleyhinde çalışmalar yapıyordu. Ebu Rafi Resulullah'a eza veriyor ve aleyhinde çalışmalar yapıyordu. Ebu Rafi, Hicaz bölgesindeki kendine has bir kalede oturuyordu. Kaleye yaklaştıkları zaman güneş batmıştı. Halk artık sürüleriyle dönüyordu. Abdullah arkadaşlarına siz burada oturun ve yerinizden ayrılmayın. Ben gidip kapıcılara biraz iltifat edip içeri girme imkanı arayacağım dedi ve ilerledi. Kapıya kadar geldi, defi hacet yapıyormuş gibi elbisesini toparladı. İnsanlar içeri girmişti. Kapıcı seslendi, ey Allah'ın kulu girmek istiyorsan gir, kapıyı kapatacağım dedi. Ben de girdim ve gizlendim. Halk tamamen girince kapıyı kapattı. Sonra da anahtarları bir kazığa taktı. Ben müsait bir anda kalkıp anahtarları alıp kapıyı açtım. Ebu Rafi evinde gece sohbeti yapıyordu ve hususi bir köşkeydi. Sohbet arkadaşları dağılınca yanına çıktım. Her biri kapıyı açıp girdikçe içeriden üzerime kapadım. Eğer halkın haberi olur da beni öldürmeye az derlerse ben Ebu Rafi'yi öldürmeden ona ulaşamasınlar diye böyle yaptım. Sonunda yanına kadar geldim. Köşkün ortasında yer alan karanlık bir odaydı. Ancak odanın neresinde olduğunu bilemiyordum. Ebu Rafi diye seslendim. Kim o? dedi. Sese doğru yöneldim. Heyecan içerisinde bir kılıç darbesi indirdim ama boşa gitti. Adam bir çığlık attı. Hemen odadan çıktım. Azıcık bekleyip tekrar girdim. Sesimi değiştirip yardıma gelmiş gibi ''O ses dene, ey Ebu Rafi!'' dedim. ''Kahrolası, odada biri var. Az önce bana kılıç vurdu.'' dedi. Yerini iyice keşfettim. Bir darbe daha indirdim. Yaraladım fakat öldüremedim. Sonra kılıcın ucunu karnına sapladım. Sırtına kadar dayandı. Öldürdüğümü anladım. Geri dönüp kapıları teker teker açmaya başladım. Merdivene kadar geldim. Ayağımı bastım, yere kadar ulaştığımı zannettim. Ay ışığıyla aydınlık bir gecede düştüm, bacağım kırıldı. Sarığımla sardım, sonra gidip kapının önüne oturdum. Onu gerçekten öldürdün mü? Öğreninceye kadar bu gece kaleden dışarı çıkmayacağım dedim. Horozlar ötünce surların üzerinden ölüm ilan edildi. Ölüm habercisi Hicaz ahalisinin tüccarı Ebu Rafi'nin ölümünü duyuruyorum diye bağırdı. Ben hemen arkadaşlarımın yanına gittim, zafer dedim. Allah Ebu Rafi'nin canını aldı. Resulullah'a geldim, olup biteni anlattım. Bana uzat ayağını buyurdular, ben de ayağımı uzattım. Mesedi verdi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hiçbir rahatsızlık kalmadı. Allah Resulüne hakaret edenlerin İslam nezdinde hiçbir değeri yoktur. Medine'de kör bir adamın çocuklarının annesi Allah Resulü'ne hakaret ediyor, ona sövüyordu. Adam onu bu yaptığından men etse de kadın aynı şeyi tekrar ediyordu. Bir gece yine Allah Resulü'ne sövmeye başladı. Adam eline hançeri aldı, kadının karnına dayadı sonra da üzerine abandı. Kadın öldü. Kadın gebe olduğundan düşük yaptı ve kan pıhtısı olarak çocuğunu düşürdü. Her taraf kana bulandı. Sabah olunca bu durum Allah Resulü'ne anlatıldı. İnsanları topladı ve onlara birinin şöyle seslenmesini emretti. Üzerinde hakkın bulunan her kim bunu yaptıysa Allah için ayağa kalksın. Kör adam kalktı ve insanların omuzlarının üzerinden atlayarak Allah Resulü'nün yanına geldi. Ta ki Allah Resulü'nün önünde oturdu ve şöyle dedi. ''Ben onun kocasıyım. Sana sövüp hakaret ediyordu.'' Onu men etsem de bu yaptığına son vermiyordu. Benim ondan mercan gibi iki çocuğum vardı ve benim razı olduğum refikamdı. Dün yine sövüp hakaret etti. Ben de hançeri karnına dayadım. Yaslandım ve onu öldürdüm. Peygamberimiz bunun üzerine Allah'ı şahit tutarım ki onun kanı heder olmuştur.'' dedi. Allah Resulüne sövenlerin, İslam nezdinde hiçbir değerleri yoktur. Onlara üzülmek, masum ya da sivil olduklarını iddia etmek, Allah'ın değersizleştirdiğine değer vermektir. Bu da yalnızca bunu yapanın değerini düşürür, onu alçaltır. Siyasilerin ve onları memnun etmek için çırpınan Diyanet Reisi'nin içine düştüğü durum bundan başka bir şey değildir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kanını heder ettiği insanları masum göstermek, dakikalarca onların haksız yere öldürüldüğünü anlatmaya çalışmak, Allah Resulü'nü yalanlamak ve insanları saptırmaktır. Bu durumda iki kişiden biri yalancıdır. Bir tarafta Allah'ı şahit tutarım ki onun kanı heder olmuştur diyen peygamber, Öte tarafta Türkiye'de din hizmetlerinden sorumlu Diyanet İşleri Başkanı olarak derin bir üzüntü içinde olduğumu ifade etmek isterim. Her şeyden önce bu saldırıyı şiddetle kınıyor, başta Fransız halkı olmak üzere tüm insanlık ailesinin acısını paylaşıyorum diyen bir zihniyet. Allah Resulü yalandan münezzeh olduğundan açık iftira ve yalanın sahibi bellidir. Papa kadar da mı ahlaki değerlere sahip değilsiniz? İslam dininden uzaklık ve batınh ehli olma yönünden Papa'yla Diyanet Reisi arasında fark olmasa da insani ve örfi olarak Diyanet Reisinin daha duyarlı olması bekleniyordu. Diyanet'in tam metninin yayınlandığı basın açıklamasında Allah Resulü'ne hakaret edip onunla alay edenlerle alakalı tek bir kelam sarf edilmezken saldırıyı kınama İslam'la hiçbir ilgisinin olmadığı Resulullah'ın yaşaması durumunda tepki göstereceği de dahil Onlarca yalan ve yalakalık örneği mevcuttur. Basın açıklaması, Batı karşısında aşağılık kompleksiyle malum insanların başlattığı Hepimiz Charlie's" kampanyasının açılımı gibidir. Aynı soru Hristiyan dünyasının liderine sorulduğunda, o Mehmet Görmez'den daha ahlaki ve tutarlı bir cevap vermiştir. Sandırıları kınamakla beraber hakaret eden kesime de iki laf etme erdemini göstermiştir. Sevgili arkadaşım Dr. Alberto Gasparri anneme ederse suratına yumruğu yer ve ifade özgürlüğünün sınırı olmalı gibi açıklamaları içimizdeki Charlie Hebdolar'ı utandırır mı acaba? Kafirlere yaranmak, izzeti onların yanında aramak eski bir münafık hastalığıdır. İslam düşmanlığı yapan, zahiren güçlü görünen kafirlere karşı alınacak tavır, müminlerle münafık karakterli satılmışlar arasındaki yol ayrımlarındadır. Münafıklara müjde ver. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri, dostlar, veliler edindiler. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Nisa Suresi 138 ve 139. Ayetler Münafık karakterli olanların izzeti onların yanında arama girişimleri onlara hiçbir fayda sağlamayacak dünya ve ahiret rezilliği olarak kendilerine dönecektir. Kafirler, zahiren İslam'a müntesip olanların onlara yaranmak için gösterdikleri çabalardan hiçbir zaman razı olmazlar. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki, Şüphesiz doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva, arzu ve tutkularına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Bakara Suresi 120. Ayet Başbakanın terörü kınamak için dünyanın en büyük teröristleriyle beraber katıldığı yürüyüşte gördüğü muamele, bunun en güzel örneğidir. Ancak şirk ve batınla akıllarını örtenler yaşadıkları olaylardan ders almak bir yana her geçen gün debelendikleri batıllarına biraz daha saplanıyorlar. Bu durum Allah'ın subhanallahu ve Teala şu sözünü doğrulamaktadır. Allah kimi şaşırtırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, körü körüne yuvarlanır giderler. Araf suresi 186. ayet Gösteriler aracılığıyla tepki göstermek doğru mudur? Gösteri düzenlemek suretiyle hak talebinde bulunmak, zulmün def edilmesi ve hakların talep edilmesi yönünden caiz olan bir tepki biçimidir. Kendinden faydalanılan şeylerde asıl olan mubah kısmıdır. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanlar haklarını almak veya zulme tepki göstermek adına mescitte seslerini yükseltmek, emire şikayette bulunmak gibi türlü yolları kullandılar. Ancak bir şeyin mübah olması başka şey, onun her dönemde faydalı olması başka şeydir. Özellikle günümüz şartlarında gösteriye izin veren anlayış incelendiğinde sorunun kaynağını oluşturduğu görülür. Gösteri yapmaya izin veren anlayışla başkalarının kutsalına hakaret etmeye izin veren anlayış aynıdır. Nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan ifade özgürlüğü. Buradan baktığımız zaman bu hakaret karşısında yapılan gösterilerin hiçbir anlamının olmadığını, caydırıcılık yönünden bir etkisinin olmadığına şahitlik ediyoruz. Ayrıca gösteriler aslı itibariyle mübah olsa da günümüzde gördüğü işlev itibariyle zararı faydasından çok daha büyüktür. İslam ümmetine asli sorumluluklarını unutturmuş, kafirlerin belirleyip sınırlarını çizdiği bir eylem biçimidir. Yeninden saatine, yapılacaklardan tepki biçimine kadar bütün içeriği tepki gösterdiğiniz kurumlar tarafından belirlenmiş bir eylemle sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Ülke yöneticilerinin ifadesiyle sistemlerin vazifesi insanların öfkesini dindirmek başka bir ifadeyle gazını almaktır. Görevi insanları kafirleştirip Allah'a şirk koşturmak olan sistemlerin bunu yerine getirmek için gece gündüz kurdukları tuzaklar vardır. Zaafa uğratılanlar, mustazaflar, kibirlenenlere, müstekbirlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler, zafa uğratılanlara, sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız, dediler. Ve zafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve O'na şirk koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar. İçin için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Sebe suresi 31-33. ayetler Bunun bir çeşidi de gösterilere müsaade etmek suretiyle insanların öfkesini bir meydana toplayıp öfkeleri ve intikam duygularını boşaltmak ve insanları rahatlatmaktır. Daha da önemlisi insanların şer'i mücadele yöntemlerine yönelmesini engellemek, bunun yanında onlara mücadele etmiş hissi vermektir. Çoğu zaman gösteriler düzenleyen insanların talepleriyle yaşantıları arasında uçurumlar söz konusudur. İslami bir eğitim ve sahih bir tefekkür neticesinde bu açığın kapanma ihtimali vardır. Lakin gösteri ve yürüyüş gibi duygu yoğunluklu ve sloganik faaliyetler bu açığın kapanma ihtimalini azaltmaktadır. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hakaretle ilgili yapılan gösterilerde göstericiler adına açıklama yapanlardan bazılarının Sayit Nursi sakalsızdı gerekçesiyle Allah Resulü'nün sünnetini çiğneyen birileri olabileceği de düşünüldüğünde durumun vahameti daha iyi anlaşılacaktır. Allah Resulü'nü örneklikten başka şahsların gerisine iten bir zihniyetin Allah Resulü'nü müdafaa etmek için meydanlara çıkması üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Tepki göstermek için meydanlara çıkanların tepki görmeyi hak eden sınıftan olmaları gerekiyor. Allah Resulü'nün karikatürünü yapmanın İslam'a verdiği zararla onu sallallahu aleyhi ve sellem örneklikte başkalarının gerisine atanın verdiği zarar arasında pek de fark yoktur. Gösteriler bu tezatın üstünü örten ve görülmesini engelleyen duygu yoğunluklarının yaşandığı şeratın ve aklın ölçülerinin yitirildiği alanlardır. Gösteriler aslı itibariyle mübah ve bazı vakalarda sonuç almaya yönelik olabilir. Özellikle ilim adamlarının vakaa tesmiti sonrasında bir tepki biçimi olarak kullanılabilir. Ancak konumuz bağlamında yapılan gösterilerin zikrettiğimiz gerekçeler nedeniyle faydasız olduğu kanaatindeyiz. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 36. sayısında yayınlanmıştır.